Evet Merhabalar Yeni bir salı sohbetinde birlikteyiz inşallah Besmele çekip e, programımıza başlayalım <gülüyor> e, Öncelikle böyle bir güzel kitap Tabi ters okunuyor değil mi? E, bu kitabı bugün e, değerlendireceğiz Merhabalar Ayşe Hanım. Okuyanlarınız vardır. <gülüyor> Zaten e, kitap daha önce Fatma Bayram Hoca'nın Instagram'daki yazılarından oluşuyor. E, sahifesinden çok güzel yazılar paylaşımlar yapıyordu hoca e, ve fakat e, bir dönem artık biraz ara vermek durumunda kaldı. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner yine dersleri ve yazılarıyla <gülüyor> bizleri sevindirir ve aleykümselam arkadaşlar hepinizi Allah önündeki engelleri kaldırsın sağlık afiyetine daim etsin bir an önce de bu sosyal medyayı tekrar hayatına dahil etsin diye dua edelim tabi yani bize düşen dua zaten bu ayetle bize tavsiye edilen bir davranış biliyorsunuz problemlerimiz çaba çözüm yolları artı sabır ve duayla namazla Allah'tan yardım talep ediyoruz dolayısıyla Fatma Bayram hocanın sosyal medyada hesabına tekrar dönmesi için de bize düşen bu imkanı bu yöntemi kullanmak olacak. bugün onun bir vaizenin penceresi kitabını ele alalım istedim. ...buradaki burada ki yazılar Instagram'daki yazıları onu söylemiştim. Ama bu yazının kitap haline dönüşmesi ve ne sağlayan da Timaş yayınlarıyla... editör Yasemin Yaseminmuş her iki hem yayın evine hem editöre teşekkür ediyoruz güzel bir düşünce, hayırlı bir düşünce. Tabii hocanın e, okuyucusu da çok olduğu için yine bir böyle bir değerlendirmede bulunmakta da akıllılık etmiş. Biz de hocayla kapı e, bayram hocayla bağlantı kurma anlamında bu boşlukta kitaplarını kullanabiliriz. <gülüyor> hocanın bir sürü, birkaç kitabı var. O kitaplarını okuyarak bu aradaki bekleme süresini inşallah daha sağlıklı bir biçimde giderebiliriz. Kitaba geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani hani insanın niyeti, çabası, sonucunu ya da şöyle olsun, böyle olsun gibi planlama yapmadan gayri ihtiyarı ben sosyal medyada şunları yazacağım diyerek yola çıkıyor hocanın böyle kitaptır vesaire aklında böyle bir şey yok onun çıkış sebebi de Behye Malkoç Hoca o editör çok iyi bir yani editör o da hesabını çekti yani Behye Malkoç Hoca'nın da yani hesabını çekmesi tabii kendi içinde haklılık ve doğruluk payı olabilir ve fakat işte insanlar ve takip edenler e, göremeyince artık buradan da bir şey oldu insan merak ediyor. Biraz azaltabiliriz, e, biraz mesafe koyabiliriz. İşte haftaya ya da aya bir de e, dönüştürsek e, bir imkan ve e, irtibatı kopartmamak e, gerekir diye düşünüyorum. İnşallah o da e, hesabını e, yeniden açar. Behiye Malkoç Hoca beyitler yazıyormuş, Fatma Bayram Hoca da ona o beyitleri dair düşüncelerini yazıyormuş. Böyle bir iki yazı deyince bunu şeyi dönüştürelim, Instagram yazılarına dönüştürelim. İşte resim üzerinden, fotoğraflar üzerinden o güne dair ayettir, hadistir, herhangi bir yaşanmışlıktır ya da gündemde çok sirküle edilen bir olaydır, problemdir. Bunlar üzerinde yazmaya başlamıştı Fatma Bayram Hoca. Sonra zaman içinde bunların önemli bir deneme fikir unsuru olduğunu görünce yayınevi de hemen bunu kitaba dönüştürelim diye teklif yöneltince Artık hocaya hocaya düşen bir şey yok zaten yayınevi alacak hesaptan editör onları düzenleyecek vesaire ve böylece elimizdeki kitap oluşmuş oluyor. Ee, kitabı gören e, ya da alan en azından karıştıran var mı? Ee, bilmiyorum. Herhangi bir yazı çıkmadı şimdiye kadar takip edenlerdi. Ee, şeylerde de olabilir bilmiyorum. Bu nev mekanlar <gülüyor> tabii nev mekan kütüphaneleriz az sadece Üsküdar'a ait bir şey. Ben de her kitap için Üsküdar ne Mekan Kütüphanelerine e, bakın diyorum. Ama e, yani e, birçok kişinin okuması gereken bir kitap. E, şeyde, Instagram'da var, okuduk diyebilirsiniz. E, ama fakat bak hesap şu anda kapalı ve elimizde yok şimdi o bilgiler. Bir de yani Fi tarihindeki bir yazı mesela 27 Ekim 2020 diyor mesela bir kayıtta. Nereden bulacaksınız e, hesapta olan bir yazıyım diye bulunması o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla e, e, elimizde olursa e, yolculuklarda ara ara bakacağımız bir kitap e, sahip olmuş oluruz diye düşünüyorum. Evet Sedi Hanım okumuş. <gülüyor> teşekkürler. Ee, şimdi e, kitaba dair e, genel bilgilendirme anlamında söyleyeceklerim e, Bunlar onun ötesinde e, aklıma gelenler daha doğrusu belki daha farklı şeyler de olabilir içindekiler e, oradaki ve şeyleri e, nedeni paylaşımları, Tasnif edilmiş. Zaten editoryal hizmet bu demektir. Tasnif ederek bir e, başlık altında 9 e, bölüm 9 bölümlük bir kitap hazırlanmış. E, yani mesela ön sözde Fatma Bayram Hoca yani diyor ki torun torbaya karışmış emekli bir vaizenin hissiyatı ve düşündükleri Kimi ilgilendirir ki? Bir vaizenin günlüğünü okuyor. Orada da şey vardı, kitapları, okuduğu kitaplar hakkındaki değerlendirmeleri vardı. O da çok enteresan, güzel bilgiler e, içeriyordu. Güzel olmuş okuduğunuz, iyi olmuş. Yani e, emekli bir vaizenin hissiyatı kimi ilgilendirir? Birçok insana ilgilendiriyor. Çünkü orada sadece hissiyat değil, e, hayata dair dokunuşlar var. Yani tabii ki insanların duygu durumları sadece yakınlarıyla ilişki üzerinden götürür arkadaşları. Ama duygu durumlarına ayet üzerinden, hadis üzerinden, dünyanın ahvali üzerinden bakarak bir formülasyon yapıyorsa artık o bize de sirayet eder. ki mesela ben <gülüyor> okuduğum bazı bölümlerde kendimden de örnekler vereceğim ki illaki siz de, e, okurken kendinize dair e, e, dokunuşlara çok rahat rastlayacak. E, rastlamışsınızdır okuyanlar için. Okuyacaklar için de bu bir e, şey olsun, girişgah girizgah olsun. İlk e, şeyden başlayalım o zaman. E, e, mekanın ruhu diye e, birinci bölüm. Maize'nin penceresinde e, bu bölümde bu e, kitap başlığı ayna kullanılmış mekanın ruhu bu mekan insan ilişkisi çok enteresan bir şey sizler de fark etmiştiniz de, bazı mekanlar gerçekten bizi cezbeder bazı mekanlardan kaçarız bazı mekanlardan tekrar tekrar gitmek için çaba sarf ederiz hocanın burada ele aldığı mekan cami yani mekanın ruhu anlamında e, kendi gittiği camilerden bir kaçının tabi yani bütün camileri burada e, alması e, mümkün değil e, ve e, mekanın e, kişiliği ve ruhu vardır cümlesiyle yazıya başlıyor e, ve bunu da kendinin desteklediği kabul ettiği bir cümle buna da e, mesela camiler e, bu e, kelimeyi çok iyi e, açıklayan ifade eden mekanlardır diye <gülüyor> giriş yapıyor ve bir cami olarak da Beylerbeyi Hamidiye Evvel Camii'ni örnek veriyor. Beylerbeyi Hamidiye Evvel Camii'ni gördünüz mü? Bilmiyorum. Ee, Osmanlı'dan kalma çok güzel bir camidir deniz kenarında. Ee, yalı denilebilir yani önündeki herhalde sonradan mı yapıldı ama çok da böyle denize şey değil. Yani ee, enteresandır camiye girdiğinizde zannederseniz ki siz denize bakacaksınız çünkü yani İstanbul'da da olsak deniz diye bir hasretimiz var illa e, ziyaret ettiğimiz e, bir e, şey oluyor denizde illa gidilerek e, oluyor camiye girdiğinizde namaza başlayacaksan kıbleniz e, denizin arkasına dönük kıble ön tarafta deniz arkada kalıyor bu tabi bazen insana şey yapıyor yani e, niye deniz arkada kaldı önde sanki oraya manzara seyretmeye gitmişiz gibi ve birden sizi namazda olduğunuzun farkına varıyorsunuz ve namaz için daha doğrusu hazırlık yaptığınızın meselenin deniz değil namaz olduğunu idrak ediyorsunuz ve caminin bu şekildeki konumlandırılışının da ne kadar önemli olduğunu Nitekim hoca da mesela bunlara dikkat çekiyor Diyor ki dünyayı arkaya atmak, dünyayı arkaya atmak bundan daha güzel nasıl sembolize edilebilirdi? Evet yani dünyayı arkaya atmak nasıl bir şey diye kafanıza takılırsa bence Hamediye evvel camini gitmek, bunu deneyimlemek için bir imkan diye düşünebiliriz. Bundan başka Diyarbakır Olu Camii'ni e, anlatıyor ve diyor ki bir ormanın içindeymişsiniz gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Büyük bir ihtimalle ya ağaçların içinde bir cami olduğunu. Ben de e, Olu Camii mimarisi güzeldi. Taşları falan çok enteresandı. Bizim burada e, o yörenin taşları, tabii burada göremediğimiz taşlar olduğu için dikkatimizi çekmişti. Topkapı Sarayı'ndaki cami içinde Boğaz önünüze serilir. Burada da tam tersi kıble ön tarafta ve denize nazır bir namaz sizi bekliyor. Tabii bunlardan sonra cami mekanı anlatıyoruz. ya yani mekanda başka nelerle karşılaşıyoruz. Secadeler dikkatini çekiyor. Önceden daha şeydi yani şimdi halılar teklifleşti. Biraz daha onu düzeltmeye çalışıyorlar. Biraz daha güzel halılar dizayn ediyorlar. Önceden böyle insanlar evlerinden seccade, halı ne varsa camiye koyarlardı ve farklı farklı seccadelerde, halılarda namaz kılardınız. Bayram, Fatma Bayram Hoca da <gülüyor> seccadelere dikkat çekiyor ve bu seccadelerle yapanlar üzerinden bağlantı kuruyor. Acaba kim yap, okudu, hangi ilmek ilmek ve bu ilmeklerle dokunurken hangi yani duygu durumları neşeli, üzünlü, işte bazen ilahi bazen dörtlük beyit, bazen şarkı, bazen türkü bütün onlar bir anda zihinden geçiyor seçadeler üzerinde. aslında böyledir yani zihindeki akışın um, sınırı ve e, şey yoktur yani ucu bucağı yoktur zihin sizi düneye de götürür geleceğe de götür, hayallerinizle aynı ana getirir derken zihinde her türlü zaman e, zamanın bütün halleri daha doğrusu vardır ve e, o akışın içinde siz de e, yol almaya çalışırsınız ve çok da sıkıntı olmaz son olarak bu yazıyı 5 Haziran e, 2022'de yazmış diyor ki e, adeta varlık nedeni gençleri camiden püskürtmek olanlara takılmamayı öğrenmek yani vardır e, şimdi de var teyzeler amcalar sağ olsunlar iyi güzel cami ile ilgileniyorlar bekliyorlar ediyorlar ama biraz tahammülleri e, sabırları azalmış ve gençlere sabır etmiyorlar. Gerçi bunda da bayağı aşıldı. E, çoluk çocuk da artık camiye değil. Artık camiler çocuk e, oyun alanına doğru da dönüşmeye başlıyor. Ona da bir e, şey sınır getirmek lazım. Öyle Bursa'da bir camide bir akşam namazı kılalım dedik. Arkadan çocuklar böyle maratona çıkmışlar gibi hiç imamı bile duyamamıştık. Benim de öyle bir cami Hatıram var Bu çok e, çirkin bir şey yani ailelerin de buna e, bir e, yol aileler de bununla ilgilenip e, camiye gelmenin e, bir hele ki namaz anında namazdan sonra tamam istediğinizi gerçi yine de top oynanmasını ben camide doğru bulmuyorum ama e, caminin içinde koşmak vesaire e, olacak şey değil buna dikkat etmek gerekiyor. İşte camiden püskürtmek olanlara takılmamayı öğrenmek de camide namaz kılmanın yan ürünü böyle etraftan bağımsız olmayı aldırmamayı başaracağız. Böylece yani etrafımızı tabii rahatsız etmeden yani burada hoca bunu rahatsız etmemek kısmı da tabii ki önemli etrafın söyler teyze işte kızım onu yap bunu yap demiştir ama siz tamam tamam deyip konuşmamak üzere caminizde namazınıza kılıp çıkmayı ya da oturup orada biraz daha tefekkür etmeyi gerçekleştirin demek istiyor hocamız bir başka metinde diyor ki gerçek beni acıtmaz aslında buna biraz dikkat etmek lazım. Gerçek e, acıtır. Buna rağmen gerçeği talep etmek e, bir irade unsurudur. Yani bir irade gücünü gösterir. O yüzden insanlar yalan söyler. Yani e, gerçek rahatsız ettiği için e, gerçek kamufle edip yalana başvururlar. Gerçeğin e, ama acıtsa bile e, gerçek olmak çok önemlidir. Çünkü o da insana güven verir, güçlendirir insanı. Bilgi edinirsiniz. Yani karşınızdaki insanın gerçek duygu ve düşünce sizinle alakalı duygu ve düşüncelerini öğrendiğiniz zaman diyelim bundan hoşlanmadınız. Ama gerçek buysa ne yaparsınız? Mesafe koyarsınız. Yani siz e, bir düşünün bakalım karşınızdaki insan sizi e, yalan mı söylesin ya taksansın mı? Yoksa ya ben böyle düşünüyorum diye size kendi fikirlerini açık mı etsin? Hangisi sizin için istediğiniz şeydir? Dolayısıyla hoca bunu kastediyor. Yani gerçek beni acıtmaz derken bilgiyi esas alıyor. Oradaki o bilgi benim için önemli çünkü ben de kendi yolumu bulacağım. Yol haritamı o bilgi üzerinden çizeceğim demektir. Dolayısıyla aslında gerçeği talep etmek bir güç ve irade göstergesidir ve biz de bu gücü kendimizde bulmamız için mücadele etmemiz gerekiyor. Bazı gerçekler acıtıyor ama o acının üzerine çıkıp demek ki hayırlısı buymuş diyebilme gücünü de göstermemiz gerekiyor. O anlamda işte zaten onu da kastediyor hoca da yani e, hayırlısı buymuş demek ki önemli olan bu. Ben yanlış görmüşüm, ben e, yanlış anlamışım diyerek e, o gereksiz e, e, ilişki biçiminden de kendimizi e, şey yapabiliriz aklaya ya da e, dışarıda tutabiliriz. Yine e, bir başka. E, mesela postumda diyor ki sokağın hikayeler. Yine mekanla ilgili giderken aynı zamanda sokak da bizim için önemli. Hani camiyle ilgili şunu unuttum. Benim de şey vardı cuma namazı. Kadın cuma namazlarına dair yazı günlüklerim vardı. Hemen hemen her cuma bu özellikle tabii ki çalıştığım dönemde e, cumayı kıldığımız için bizde camideki camide e, ki durumları Anlatıyorum şimdi onlar nevilmeriç.com'da Kadın Cumaları diye günlüklerim bulunmaktadır. Müsait olanlar ara sıra bakabilir. Şimdi burada sokağın hallerine dair bir bölümü almışım. Çok enteresandır. Yani diyor ki mesela sokağa baktınız mı? Baktığınızda neler tefekkür ettiniz? Mesela benim Camlar çok hoş, enteresan duygu durumları. Her cam, her pencere bir insan, bir aile, bir hayat, hayatla ilişkili bir e, yapı sunuyor karşımıza. Ve e, ve bunlar başka başka. Aslında her insan da öyle. Ya Yani bu kadar çok insan, bu kadar çok birbirine benzemez hayatlar, bir o kadar da benzer yani benzer yönleri de var mesela herkes sabah kalkıyor yani çok az insan sabahları uyuyanlar da var ama daha çok kalkıyor akşamı yatıyor geceyi hayat olanlar da var ama yine yüzde kaçına tekabül ediyor benzer yönleri de var ama birbirine benzemeyen hikayeleri de var bu çeşitliğin içinde bir sokak anısını buraya almış diyor ki Kaliforniya'da buradan da hocanın Amerika'ya gittiğini çünkü Amerika'da kızı var kızını ziyarete gidiyor ara ara yine gidecek galiba bir kafenin masasında oturan iki çifti değerlendiriyor 60 yaşlarında diyor kır saçlı bir adam karşısında ellerini kavuşturmuş işte başı önde biraz genç sarışın bir kadın kucağına bakarak diyor kendi kucağına bakarak adamın söylediklerini dinliyor Buradan da çıkartıyor da bir baba kız bir araya gelmişler baba işte ona öğütler veriyor hikayeler anlatıyor kız da bir mahcubiyet içinde bunları dinliyor fakat diyor bir şey oldu ondan sonra biraz ileri çıkıp dönünce geri baktım bu sefer kadının yüzünü görüyor o kadının hiç de genç olmadığını aslında 60 yaşındaki adamla benzer yaşlarda olduklarını ve birbirlerine dargın bir çift olduklarını bu sefer düşünmeye başlıyor çünkü fotoğraf onu yansıtıyor dolayısıyla kadın kabahatli değil bizzat öfkeli adama karşı vesaire en sonunda diyor ki boş boş mu geziyoruz işte sokakta da böyle tahlil ede ede dolaştığını anlıyoruz hocanın bu da 2022 Mart'ında yazılmış bir post bir de aldığı bir eleştiri belki eleştirildi de öğüt de demek daha doğru olur dikkat çekme veyahut da bu da güzel bir şey mesela bu postunda da lisan'a dikkat bu da mesela ağzımızda çok kullanak olunan pelesenk oluyor ben de yani değiştirmeye çalışıyorum hep sabahın köründe diye başlarız sabahın köründe uyanmak sabahın köründe niye uyandırıyorsun diye yine hoca galiba bir sohbetinde sabahın köründe diye sohbet edince bir dinleyenimi sırasız olmuş ve nazikçe uyarmış bak mesela bu da önemli. E, nazikçe uyarma diye de bir şey var. Yani usul ve yöntem anlamında. E, kim bilir sabah nasıl incinmiştir nuru yerine kör dememden. Şeyde de vardı bu Doktor Ayşe Hümeira Ökten kitabında. Orada da babası Celalettin Ökten daha ilkokulda bir kompozisyon, ortaokulda belki de ortaokulda olabilir kompozisyon yazı, yazısında e, Ayşe Umeyra doktor abla şey yazmış kör tabiat e, babasının e, metinde dikkat çektiği tek yer o kör tabiat kısmı tabiat niye kör oluyor? kör kör olan biz izyata e, e, kör değiliz e, anlamında ondan sonra e, doktor abla da o düzeltmeyi yapmış böyle aslında ara sıra dilimize ve kelimelerimize de bir bakmamız gerekiyor Küfürü zaten mümkün değil. Onu kullanmak da öyle bir şeye alışkanlık edinmek. Eğer varsa bundan kendi dilimizi temizlemek önemli bir ameliye. Onun için uğraşmamız gerekiyor. Bunun yanında böyle alışkanlık kesfeden herkesin kullandığı, çok da önemsemediği ama baktığında felsefik anlamda da yanlış olan cümlelerimizi de düzeltmemiz gerekiyor. Bunu da sabahın nuru olarak düzeltiyoruz. Ve bunun öncesinde de Fatma hocama şey diyor mesela. Önce sabahın zatından. Sabahın zatı kim Allahü Teala. Sonra da bu çirkin ifadeyle kulaklarını tırmaladığım tüm dinleyenlerden işte af dilerim diye taşı olması gerekeni söylüyor ve kendine öğüte geçiyor. Disanına dikkat et ey vaize. işler güzelce yapılmak ister eyla eyle, eyle kendini öğütten sonra da duaya geçiyor. Bak mesela bu sıralamalar da çok önemli. E, su, duaya geçiyor ve diyor ki Muhsinlerden eyle bizi Ya Rabbi e, sadece güzel işler yapmaya değil onları güzel bir surette sunmaya da e, bizi memur eyle diye e, devam ediyor konuşmasına. E, bu da önemli bir e, Tavır alış, yani bir e, dikkat çekme, nazikçe bir dikkat çekme, o dikkat çekme üzerine oturup tefekkür etme. Ve o tefekkür etme sonucu da işte şeyden başlayarak, Allah-u Teala'dan başlayarak e, kendi duanın üzere sonuca varma. Mesela bunlar çok önemli. E, hasretler e, bizim için de önemli e, ipuçları. Biz ne için e, bu kitapları okuyoruz? Kendi hal ve hareketlerimizde bir e, e, yanlış doğruya ayırabilme imkanı. İstekim gözlemliyoruz. Yani insanlar e, aile terbiyesi görmemiş diyoruz mesela. Niye? E, yani illa ailen ona yap yapma demesine gerek yok. Birlikte yaşamın getirdiklerine uymak ve bunu bilmek zaten aile içinde öğrenilen bir şey çocuk bakarak annesi babasına nasıl davranıyor babası annesine nasıl davranıyor sen bir şey söylemeden öğreniyor zaten onları evet şimdi ha, bu postu 6 Mart 2022'de bu postlar genelde e, hep e, 2000'li. gerçi yok karışık yani mesela bu şimdi okuyacağım da 2020'nin postu paylaşımı daha doğrusu bu arada sizler soru sorabilirsiniz yani e, aklınıza gelen hem anlattığım konuyla alakalı da olabilir. Usul bilmek diye de bir başlık. Usul çok önemli. Biraz bir önceki anlattığımız şeyle de alakalı. Usul bilen söylemenin, eylemenin ne demek olduğunu bilir. Söylemek ve eylemek. Bugün pek fikretmediğimiz bir şey değil mi? Yani ağzımıza geleni söylüyoruz ondan sonra özür diliyorsak dedi ama yani niye bir düşünmek lazım karşımız önce bu sözün karşımızdakini nasıl bir duygu durumla neden olacağını ve doğru mu yanlış mı de söylediğimiz sözün de ne kadar doğru ile isabetli hakikatle alakalı olduğunu bir bakmak lazım usul bilmeyene her şey kolay görünür diyor haklı Terzi'nin yaptığı iki dikiş atmak Ressamın yaptığı iki fırça Sallamaktır ona göre Usul bilmeyene göre Ama o iki fırçayı iki senede Belki sallayabilmiştir O bir yer, Tablonun bir yerindeki Bir noktayı Koymak için Onun için düşünmüştür Hiç kolay bir şey değil bir tablo bitirmek Bir şair şiirine yazıyor yazıyor. Kerim bir kelime de takılıyor. O kelimeyi o doğru ki yani o şehire dair doğru kelimeyi bulmak için iki sene bekliyor. bunlar da yani öyle dışarıdan görüldüğü gibi iki sıra, iki fırça meselesi değil. Sonra kendi yaşadığı bir hatırat yani de yaşanmışlık daha doğrusu. ilahiyat mezunu biliyorsunuz hoca. İlahiyat mezununda ilk derse gelen bir hocasının, e, fıkıh hocasının daha doğrusu şu sözünü buraya koyuyor. Diyor ki, e, hoca ilk derste size bilmiyorum demeyi öğreteceğim. Evet bu çok önemli bir şey. Yani nedense insanlıyorum, insanlar bilmiyorum deyince e, bir eksiklik. Yani bu eksiklik insandaki eksiklik değil, bilgideki eksikliği gösterir. ve yani Çok doğal olarak hangi alanda olursan olsun insan... <gülüyor> O alanla alakalı da her şeyi bilmez. Yani çok kullanılmadığı için bilmez, okuyup unutmuştur, bilmez, hatırlayamadır, aklına getirememiştir yine bilmez. Dolayısıyla bilmiyorum demek önemli bir hastalıktır. Ama maalesef biz de cahil hocalar değil, hocaları konuştuğumuz için ama her doktorlar için aynı şey. Yani hastalar doktorlardan daha çok tedaviyi biliyor. Dolayısıyla böyle bir şey yok ve buna dikkat etmek gereğine göre ve hocasının ilahiyat öğrencilerine fıkıh dersinde ilk sözünün size bilmiyorum demek olduğunu bilmiyorum demeyi öğretmek için buradayım demesi önemli bir hasret. Çünkü neden bunlar fıkıh ucları kendilerine bir sürü insan danışacak, hemen cevap verdiklerinde yanlışa düşebilir. Bir kitaba bakayım ben bu konuyu okumuştuk ama şu an hatırlamadım diyeyim yani bunların hem kendi hayatlarında ve ahiretlerinde kurtarıcı yani o bilmiyorum demek aslında kişiyi kurtaran bir şey biraz da sabretme karşı tarafında sabretmesini öğrenmesi gerekir dolayısıyla bilmiyorum diyen hocalara ya yani alanında bilmiyorum diyen insanlara biraz iyi nazarla bakmak lazım biz de hemen küçümsediğimiz için karşımızdaki insan bunu da mı bilmiyor? Ay şöyle mi? Niye bilmiyorum diyor. Tabii bunlar aslında vebaliye kelimeler. Ee, olabilir dediğim gibi yani mesela ben isimlerde çok e, sıkıntı çekiyorum. Hatırlamıyorum bir e, yüzünü hatırlamıyorum, ismini hatırlamıyorum. Şu şu söz vardı ama bugünü kim söylemişti? Eee bunu dolayısıyla şu an ismini hatırlamadığınız kişiler anlamında e, kullanılabiliriz. Diyor ki mesela Nimet teyze bir Nimet diye komşusları varmış bu sefer. Şimdi yaşanmışlarının anlatmaya devam ediyor. Gençken, 20 yaşındayken, daha yolun başındayken bir Nimet teyze vardı. Bilmediğin de bilmiyorum dediğin için sana güveniyorum. Bunu Fatma Hoca'ya Şimdi Fatma Hoca sağ olsun okuduğu her şeyi mahalledeki teyzelerle, genç kızlarla paylaştığı için, hemen derslere başladığı için o bir ara anlatmıştı onu. İlahiyata giderken de Kur'an kursundaki de, e, okurken de okuduk hocaların okuduğu kitapları geliyor. Arkadaşlarına hafta sonları anlatıyor. Biz bu dersleri gördük ya ne kadar güzel bir şey. Yani birlikte yol almayı ta eski dönemden beri kendine rol evet. model seçmiş bir e, yaklaşım. Dolayısıyla yine böyle bir durumda mesela Nimet Teyze ona bir şey sormuş. O da bilmiyorum demiş. Gideyim hocamdan öğreneyim. Bundan dolayı Nimet Teyze de ona diyor ki sana güveniyorum bakın. Bilmiyorum demenin aynı zamanda güvenle de alakası var. Her şeyi bilen de çok söz çok yalan diye bir söz var değil mi? Her şeyi bilen de o bilmekin içinde bir sürü yalanlar vardır olabilir. Ya da hayalleri var. Hayalleri ne kadar anlatıyor anlatıyor ama konu dağılıyor mesela. Nedir bu? O hayallerini oraya dahil ediyor. Başka şeyler araya katıyor. Abartıyor yani. İşte Nimet teyze o anlamda Fatma Bayram'a bunu ihtar edince bu da güzel bir şey. insanı yetiştiren bir şey. Bilmediğini bilmediğim dediğin için sana güveniyorum. Ne oldu? Bir hocası bilmiyorum demeyi öğreneceksiniz. Bir Nimet teyze mahalleden bir komşu ama gün görmüş, aklı başında bir insan olduğu çok doğru. Çünkü tespiti çok doğru. Bilmiyorum, e, dediğin için sana güveniyorum deyince o zaman ne oldu? Fatma Bayram Hoca'nın çok güçlü, çok doğru bir istikamet üzere böyle olunacağına dair bir beyni bilgi edindi. Ve bu bilgiyi de ömrünün sonuna kadar kullanıyorsun işte. Halbuki e, yalanı... Hatta bir şey olmaz, bir tane inan bir şey olmaz, iki tane inan bir şey olmaz diye geçiştirdiğimizde özellikle çocuklarda bu zaman ne alıyor çocuklar yalan üzerine devam ediyorlar. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bu konuları dikkat etmemiz gerekiyor ve fazilet Kur'an kursunda biz de hocayla oradan tanışıyoruz çok eskiler. E, hocalarını sayıyor. Ali Fikri Yavuz, Nedim Urhan, Hüseyin Erdoğan, İbrahim Tanrı Kulu, Mahmut Bayram, Fahrettin Dinçkol hocalara da rahmet ve münnetlerini sunuyor. Bu saydığı hocalar içinde sanırım İbrahim Tanrı Kulu hoca sadece yaşıyor. Diğer hocalar vefat etti. Zaten biz gittiğimizde de yaşlılardı. Allah onlardan razı olsun. E şimdi e, sonra e, genç arkadaşlarıma diye. Bir e, bölüm açıyor Ve diyor ki usul okuyor Neden usul okumayan e, Yol haritasını bulamaz Yolunu düzgün çizemez 2-3 ayetle ahkam kesmeyin Ki usulcüler neler neler Nasıl e, bir kırıkık yararak Bir sonuca ulaşmışlar Bir görün bir Onu Hazmedin Ondan sonra e, bu işlere başlayın Hasegı diyor usul bilen haddini bilir Tabi hat bilmek diye de bir şey var. Ee, acaba bu hat bilmeyi <gülüyor> yani ne kadar gerçekleştiriyoruz, ne kadar sınırlarımızı riayet ediyoruz? Bu da 20 Ekim 1920, 1920 2020 1920 2020'ye ait bir post. Ee, yani kitabın <gülüyor> önemli, önemli şöyle aradan aradan tekrar bakalım. Tatil diye mesela şu anda tatil biliyorsun hayatımızın bir parçası. Önce de mesela ben hiç tatil yapmam diyen insanlara böyle biraz da üzüntü ve merhametle ve acımayla bakıyoruz ya yani yazlık hiç tatil yapmıyor. Halbuki yani Tatil yapmayı gerekli görmüyor. O zaten işinin üzerinden devam tatili de bir iş oluyor. Aslında böyle paket program şeklinde aylak aylak dolaşmanın tatil olması modern bir şey. Modern dünya bir ekonomik pakete dönüştürmek için, ekonomik anlamda bu paketi de değerlendirmek için insanlara böyle bir tatil formatı alıyor gündelik hayatın içine sığdırdı ve bunu mecbur haline getirdi bir e, kazanma biçimi aynı zamanda tatil ve tatilin e, formatı da bellidir yani işte gidersiniz oraya buraya rehberleriniz vardı yiyeceğiniz lokantalar bellidir satış hmm. sadış alacağınız ve herhangi bir şey alacağınız dükkanlar bellidir ve siz bir paket programın içinde bir yeri gezdiğinizi zannedersiniz. Halbuki sadece 3-5 dükkanı zengin etmekten başka bir iş yapmazsınız. Ve oraya, oraya dair de işte gördüğünüz ve gördüğünüzden çıkardığınız şeylerdir aklınızda olanlar. Dolayısıyla bu tatil modern bir şey. Dinlenme değil bakın. Dinlenme evet tabii ki dinlenme diye bir şey var ama tatil paket program halinde bize sunulan bir şey. Şimdi e, burada diyor ki bu postunu 2021'de yazmış. E, tohum dergisi hocadan bir yazı istiyor ve tatille alakalı bir yazı istiyor. Hocada düşünmeye başlıyor tatille alakalı. Diyor ki e, modern hayatın insanı tüketen çalışma şartları nedeniyle dinlenme <gülüyor> ihtiyacımızın önceye kıyasla kaçınılmaz hale geldiğini düşünüyorum. Dinlenme ihtiyacı yani modern hayatın düzenlenmesi düzenlenmesine kat, baştan dikkat çekiyor. Bunun aslında Müslümanca bir e, yaşamla çok da uymadığını söylüyor. E, Ahmet Rasim'in e, Müslüman Saati diye bir e, hikaye, birkaç sayf sayfalık bir yazısı var. Sanırım Google'da var. Onu bir e, Ahmet Rasim Müslüman Saati diye ararsanız, çıkartırsanız, Hikaye bir kitabında da var. Toplanmış hikaye kitabında da ben de orada bulmuştum. Onu okuduğunuz zaman yani hayat tarzının dinle ilişkisini burada çok rahat görüyorsunuz. Tabii ki yani <gülüyor> o eski hayat tarzından dönelim anlamında bunu söylemiyorum. Ve fakat hayat tarzımız dini yaşamaya ne kadar engel? Bunu da farkına varalım. Yani mesela namazla alakalı namazdan önce namazdan sonra şu iki namazda şurada işte kılınacak mekanlar bir günlük program yaparken e, ibadetleri de dahil ederek e, bu programın içine e, koymamız gerekiyor. Mesela hoca da diyor ki günde yaklaşık 15 saatini işe ayıran bir kişi hayatını nasıl Müslümanca tanzim edebilir? <gülüyor> 15 saat, 15 saatten eve geldiğinde sadece ayaklarını uzun yatabilirsin. ki öyle oluyor. Evler sadece yatma mekanı olarak kullanılıyor. O da evin, ailenin bir arada olmak ve birlikte ortak bir iş, bir keyif alanında daraltıyor. Günün üçte ikisini para kazanmak için çalışarak, kalan üçte birini de yarın yine çalışmak için uyuyarak geçiriyoruz. Kesinlikle e, böyle. Bir keresinde bana şey e, teklif edilmişti. Ramazan çok yoğun geçiyordu fetvadayken. Hala her zaman yoğundur. E, gece sahur programına talep edilmişti. Ben de yok dedim yani. Ben e, sahura kalkıyorum. Evet ama evde yarı uykulu yarı uyanık bir şeyler yiyip yatıyorsun. Ama kalkacaksın, hazırlanacaksın, kanala gideceksin, tekrar geleceksin, uyuyacaksın, o bir saat sonra tekrar mesaiye gideceksin? Böyle bir şey mümkün değil mi? Tekip onu kabul etmedim, kabul etmediğimi de çok şaşırmışlardı. Yani yapamayacağın şeyi kabul etmemen gerekiyor. Ve anlayamamışlardı. Yani bu da yanlış bir şey. Niye ki bir insan şartları uymuyorsa bir şeyi kabul etmemesi de çok normal. Dolayısıyla böyle bir hayatın bize tatili dayattı. Bu tatili de mesela önceden köye gidiyorduk değil mi? Ya da kendimiz de mesela ne diyor? Kır gezisi ya da işte kültürel gezi, dağ, yamaç, parıştü vs. Her bir sürü de çeşitlendiriliyor bunlar. Herkes de kendi tarihinde. Durumuna göre tercihte bulunuyor ama daha çok genelde oteller üzerinden bir tatil e, oluşturuluyor. Yani yapılacak bir şey vardır herhalde. Bu yapılacak bir şey yok. Kelimesinden de hoşlanmıyorum. Yapılacak bir şey her zaman vardır. Yani kendimize rotalar tayin edebiliriz. Mesela Osmanlı hinterlantı diye bir üst başlık belirlemiştim kendime. Onun üzerinden geziler yapıyorduk yurt içinde ve yurt dışında yani herkesin paket büroğrafı olarak deniz, güneş işte yanmak vesairesi ona şey getiriyorduk yani alternatif getiriyorduk dolayısıyla oradan da bir sonuç mesela oradan ben mesela şunu görmüştüm yazdım oraya giden çocuklar da camiye gidiyor ve Kur'an öğrenmeye çalışıyor bu çok güzel bir şey Vaize, orada vaazlarını devam ettiriyor Böylece tatil bölgelerinde de bir uyanma ve bir e, dini e, hayat, sirkülasyon e, oluşuyor. Tabii bu biraz daha şey köyvari yerler. Yoksa samalan otel tarzında böyle bir şey yok. E, bir de bu şey neydi her şey dahil. O her şey dahillerin insan bedenine ve kafesine yaptığı zararda bu dünyada zaten artı bir de ahiretinde düşünmek gerekiyor bir başka postu da bunu postu da yani hepsi çok güzel de mesela benim seçtiklerim ne istersen yapabilirsin mesela günümüzde çok kullanılarmış şey. sen insansın sen kadınsın sen erkeksin ne istersen yapabilirsin Nitekim mesela gençlerle, hocanın gençlerle de epey bir ıı, muhabbeti, muhabbet sohbeti, konuşması ya da ailelerin talebi, gel işte bizim gençlerle konuşur musun şeklinde talebi oluyor. Bu taleplerini değerlendirir. ve öyle bir konuşmada diyor ki, pedagoji okumuş olan, inançlı ve dinini yaşayan bir genç. Hocaya demiş ki, insan istediği her şeyi yapabilir, yeter ki istesin. Ondan sonra düşünmeye geçiyor. Bir düşünelim de insan istediği her şeyi yapabilir mi? Artı niye yapıyor yani? O gün bugündür diyor zihnimde bir de bunu işte dediğim gibi yani inançlı, inançlı dinine yaşayan bir pedagog. O zaman bu pedagoji ne öğretiyor Allah'a emanet? Yani pedagoji buradan baktığınızda sadece şişiriyor bence yani. Tabi o kadar pedagoji de yerin dibine göndermek koymuyor ama. Ee, okuduğumuz ve zihnimizi şekillendiren e, bilgileri de dikkat edelim onu demek istiyorum <gülüyor> Tabii ki pedagojinin de insan e, eğitimine dair bulguları buluşları var sonra diyor ki mesela e, üzerinde kaderin ve yaratılıştan gelen sınırlamaların varlığını kabul etmeyen bir şey kaderi kabul etmiyor yaratılıştan gelen sınırlanmalar da kabul etmiyor zihin o hale dönüşmüş Yaşanan her olumsuz sonuçtan tümüyle kendini sorumlu tutmaya nasıl dayanır? Değil mi yani? Bir sürü yaşadığımız problemler var. Ne diyoruz? İşte kısmet değilmiş. Ne kadar kurtarıcı bir şey. Ben bunu nasıl kaçırım diye kendimizi yerin dibine sokmuyoruz. Ben bunu nasıl elde edemem, nasıl düşünemem? Nasıl... Sürü ki kendine yüklenen ve kendini suçlu gören bir insanın buradan kendini kurtarması hiç kolay bir şey değil. Dolayısıyla kısmet değilmiş dediğiniz anda insana bir rahatlama gerekiyor, tamam ya diyor ne yapalım, Allah yazmamış diyoruz mesela değil mi? Tabii çabayı atlamıyorum yani verilmesi gereken çabayı vereceğiz, dolayısıyla onu atlamayalım. Onunla birlikte yine olmuyorsa olmuyor, yani her istediğimiz olmuyor, öyle bir şey yok yani istediğimiz birçok şey olmayabilir. Ama bunun olmamasının suçu kendimizden bir kısmı diyelim ama yüzde yüz kendimizde olduğunu zannetmiyorum. O yüzden her istediğimizi yapabiliriz diye bir şey yok, mutlaklık yok. Her istediğimizi yapamayız, Allah'ın istediğini yapabiliriz. Zaten her istediğimizin hayırlısını isteriz biz zaten. Biz bir şeyler istiyoruz ya yar Rabbim ama hayırlı olan hangisiyse onu nasip bekleriz. Yoksa yani bu çok um, hati aşağı bir cümle. Dolayısıyla buradan da kendimizi. Ama cümle büyük bir ihtimalle şey niyet ve çaba ile alakalı düşünmek lazım o cümleyi. Önce niyet edeceksin sonra çaba ve gayretinle birlikte sonuca ulaşabilirsin ama bu sonuca ulaşırken isteklerin de şekil değiştirebilir yani bu bir öğrenme prosesi bir yol dolayısıyla sen şöyle olsun diye yola çıkmışsın ama yolda bakmışın ki o istediğin sonuç senin düşündüğün gibi değil sana ya daha düşündüğünden daha da güzel bir şeye evrilme imkanına sahip o zaman sen hemen yolunun öteki tarafına geçiyorsun Dolayısıyla bir kere istediğinin ne kadar hayırlı olduğunu, hayırlı mı, hayırsız mı olduğunu bilmiyorsun. Yüzde kaçı hayırlı, yüzde kaçı hayırsız. Senin için gerçekten ihtiyacın olan bir şey mi? Belki de ihtiyacın olmayan bir şey istiyorsun. istediğin şeyin değeri, kıymeti, seninle ilişkisi bunlara da bir bakmak gerekiyor. Bunları da atlayarak... Her istediğimi yaparım, ben şöyleyim, ben böyleyim deyip yola çıktığımız zaman e, tosti, duvara tosladığımızda e, ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi bir annenin sorusuna hatırladım. Daha doğrusu anneanne fetvadayken e, e, aramıştı. Çok enteresan, e, gün görmüş bir anne olduğu belliydi. E, şimdi beni aradı. Torunuyla alakalı konuşmak istiyor. Bu, e, Torunu işte sürekli deneyimlerde bulunuyormuş işte o işe giriyor bu işe giriyor şöyle yapıyor böyle yapıyor sürekli sonra olumsuz sonuçlar çıkıyor ve hiç Allah demiyor hiç dua etmiyor hiç Ya Rabbi ne yapmam gerekir de yani iltica şeyi yok kafasında böyle bir durum yok ve dolayısıyla bunlar hiç Allah demedikleri için Allah'ta nasip etmiyor diye ben bana da yani o evin haliyle alakalı ilginç bir bilgi vermişti. Evet yani iltica, Allah'a iltica tabii ki insanı hem besleyen hem güçlendiren hem ayakta tutan çok önemli bir imkandır çocuklarımızı da bu konudan mahrum etmeli. Ee, mesela en son düşün, ayağın taşa değmesin çocuğum inşallah ben yanılıyorumdur ve sen her istediğini yapacak güçtesindir umarım diye e, poz şey yazısını bitiriyor ama e, tabii umarım cümlesi çok önemli aslında böyle bir şey yok sen boş yere vakit kaybediyorsun e, bir an önce e, yolda, e, bu iddianın e, gerçeğini zeminini oluştur zeminini olabilir bu iddianı e, istediği e, her şeyin Allah'ın rızasına uygunluğu ve hayırlı olup olmadığını test etmek, e, ayarlamak e, şeklinde düşünmeniz gerekiyor. Bunu da 21 e, 2021 Temmuz'unda yazmış. E, şimdi, şimdi dostluğun hakları. Biliyorsunuz e, hocanın dersleri burada derse de biraz andırıyor. İmam-ı Gazali ihyasını e, oku, ders olarak veriyordu. Oradan da çok güzel tabi hocanın derslerini böyle mutalarak dinlemek lazım. E oradan bir şeyler çıkarmak lazım. Onlardan bir kısmını da e, buraya yazmış ve dostluğun hakları başlığını koymuş. Yine İmam-ı Gazali ürfet yani dostluk ve arkadaşlık bahsinde. İnsan kalbinde ülfetin köklerinden ve kimlerle arkadaşlık edilmesi gerektiğinden bahsettikten sonra bir de arkadaşlığın hukuku var. Yani her şeyin hukuku var. Tabi ki alemde ilişkide olduğumuz her şeyin hukuku var. Arkadaşlığın hukukuna da geliyor İmam Gazali ve diyor ki bu sekizdir. Bu hakkı, arkadaşlığın hukuku sekizdir. Bunlardan biri söylemek, biri susmak diye ikisini alıyor Bayram Fatma Bayram Hoca. Diğer altısını da Açın Kitabı Öğrenin diye sizlere ders veriyor. Ee, tabii ki bunlar da önemli ve yapılması gereken bir şey. Böyle her şey, yok, hazır bilgi. Yok öyle bir dünya. Biraz da bizim de gayret göstermemiz gerekiyor. Konuşmak ve susmak üzerine bu sefer açıklamalarda biliyor ki bulunuyor. Ne zaman konuşmak hak veya daha doğrusu hukuk sayılıyor? Diyor ki hak olduğu durumları sayarken önce yanında ve gıyabında dostuna sevgisini ishal etmeyi, sevgisini söylemek. Ben bu insanı dostluğunu seviyorum. Bu insan önemli bir, benim için önemli birisi. Başkaları, sonra başkalarının onun hakkında konuştuğu iyilikleri aktarmayı mesela ona da dostuna gidiyor diyor ki şu Mahvil'de sen konuşuluyordun şöyle iyilik yaptığını falan söyleniyordu yani başkalarının da senin hakkında iyi şeyler söylediğini ona söylemek bu da önemli insanı besleyen bir imkan sonra arkasından da dostunun dine aykırı açık bir hatasını gördüğünde bunu ona aleni bir şekilde değil de gizlice söylemek ama mesela hocanın e, bu sabahın nuru, sabahın köründe bunu konuya e, e, benzeştirebiliriz. Yani e, bir yanlışını ya da ne bileyim e, uygun olma şöyle yaparsan daha iyi olur falan gibi bir söz söyleyecekseniz de ya da haram yani içki içiyordur, e, sigara içiyor sigara haram değil, asaba sağlığa zararlı diyoruz. İçkici o dolayısıyla senin bu ya ya yalan çok yalan söylüyor. Senin bu hoşlanmıyorum şeklinde e, e, onu e, rencide etmeyecek şeklin, şekilde ihtarda bulunmakta yine arkadaş vokunun içine giriyor. Susmanın hak olduğu yerler bunlar da çok enteresan. Mesela diyor ki arkadaşınız dostunuz ama yaratılıştan gelen bir özelliği var. Nedir bu? mesela ben şöyle düşündüm, hızlı ve yavaş iki insan arkadaş olsun, dost olsun zaten ben çok hızlı bir insanım ama e, çok iyi de bir insan var, arkadaşlığından da hoşlanıyorum, o da çok yavaş yani böyle dünya yansı yerinden kalkmıyor efendim bir otobüs insan onu bekliyor, her şeyde geç kalıyor e, bir işte kahve getirecek 15-20 dakikasını alıyor falan Şimdi bu şeyle alakalı olabilir. yapılacak bir şey yok. Çünkü kişinin yaratılışından yani bu. Ne yapacak yani? Kişi öyle davranarak kendini var etmiş, inşa etmiş, ondan sonra hızlanacak hali yok. Bir de bunlar böyle insanların evlilik hayatları da Allah hala tam bir imtihan. Dolayısıyla insanlar e, bu yaratılıştan gelen şeylere dikkat etmeleri gerekiyor ve bu konuda eleştiri getirmemek. Mesela biz burada arkadaşlık okulu konu konuşuyorduk. Yaratılıştan gelen e, özellikler konusunda eleştiri getirmemek bu çok önemli ve arkadaşlığı da koruyan bir şey. Yani siz eleştirseniz ne olacak? O yine olsa diyorsunuz bu yine bile dini okuyor çünkü e, yaratılıştan getirdiği bir şey. Yani adam ya da kadın yavaşsa yavaştır yani bunu çatlayacak haliniz yok o yüzden eğer buna dayanamıyorsanız e, yöntemler geliştireceksin. Mesela çok unutan her şeyi unutan bir arkadaşın konuştuğunuz konuyu telefonu kapatıyorsunuz unutuyor. Mümkünün ha bu insan bunu unutur. Ben bunu yarın tekrar söyleyeyim. Ertesi gün tekrar söyleyeyim. Yani sen ne kadar unutkansın bir insan deyip onu rencide etmek yerine ha, arkadaşının böyle bir e, özelliği var. E, yapısı var. Dolayısıyla siz yöntem geliştiriyorsunuz. Böyle bir şey bu bir Sonra onu üzmemek, bir hakka taalluk etmeyen kusurlarının sineyi çekmek. Bir hakka taalluk etmeyen yani bir hak doğurmayan kusurlarında görmezlikten gelmek, sineyi çekmek yine dostluğun, arkadaşlığın hukukunda dostluk bitirdik bitmiş bile olsa tabi bu dostun bitmesi de insanlık hali Dünya, dünyaya mesafeler girer zamanlar değişir insanlar birbirlerini görür göremez dolayısıyla dostluklar bitebilir ya da başka nizalar girer araya yine biter önceki dost zamanındaki konuşlanları siz ondan sonra duyarsanız tabii ki o da çok çirkin bir şey kesinlikle kusurları bir hakka tavuk etmeyen kusurları da ifşa etmemeyi sayıyor susmak yani susuyoruz ya konuşmak ve susmak dedik susmaya dair de böyle bir hukuku varmış sonra bu postu 15 Temmuz 2020'de yazılmış diyor ki şu 3 durumda bir kişinin yanlışının açıkça konuş. onu da veriyor peki şimdi biz diyoruz ya e, hiç mi konuşmayacak hiç mi sesimizi yüksel, ya yükseltmek de açık, açık etmeyeceğiz sadece 3 durumda açık edebiliyoruz umuma zarar veren bir mesele ise yani e, genel işte taş diyor değil mi taşı koyduğunuz zaman orada o taş insanlara zarar verecek böyle genel bir zarar durumu söz konusu ise ona açık ediyoruz mahkemede şahitlik e, e, etme durumlarında bir olay yaşan siz de şahitsiniz orada doğruyu söylemeniz gerekiyor sesinizi artık e, o konuya açıklamanız gerekiyor bir de konuyu birine anlatıp akıl danışmanız gerekiyor. Birine akıl soracaksınız. Ama tabii o kişinin de e, ifşa etmeyen bir kişi olmasına dikkat etmek gerekiyor. Dışına, akıl danıştığınız kişinin e, gerçekten akıllı ve gün görmüş olması gerekiyor. Yoksa sizin gibi bir, bir insan e, ya yani sizin e, ayarınızda olursa bu e, pek e, danışma formatına girmiyor. Çünkü neden tecrübe etmemiş Yaşanmamış ya da duymamış, mesela bir gün bir arkadaş bana gelmiş, senin şu fikrini almak istiyorum dediği şeyin benimle hiç alakası yok. Benim yaşanmışlıkların içinde böyle bir paket yok fakat ben çok insan şeyleri dinlediği için yani ala fetva özellikle. Onun o konusu, konuyla alakalı sorduğu her şeyi çok doğru ve yerinde cevaplar verince çok memnun kalmıştı ve e, enteresan sonuçlar yaşamıştık. Ha bir de böyle yani tecrübe ettiği bir alansa o kişiye biliriz tabii ki. Ve e, saatte baya ilerledi. En son son bir yani yolculuk, yolculuk kısmını alalım. E, dini muhafaza diye de bir bölüm var ama artık onları siz okursunuz. Yolculuk, bu da, bu ne zaman yazılmış? 21, 2021'de, 10 Ekim. Kur'an'la meşguliyeti yolculuğa benzetir. Hazreti Peygamber diye başlıyor bu yaşanmışlık. Aslında evet, Kur'an'la meşguliyet insanın, insan olma durumunun yolculuğu. Hatta tarihi de tabii ki, yani tazı dademden itibaren baktığınız zaman... İnsanlığın dünya hayatında neşvin bulmasından sonraki süreçler çok özet olarak Kur'an'da anlatılıyor. Ama tabi tabi tarih kitabı değil. Aynı zamanda geleceği dünya ve dünyanın sonrası da tabi ki. Yani sadece dünya demek doğru değil. Ahiret ahirette karşılaşılan durumlar geçmiş ümmetlerin yaptıkları yanlışlar sonucu kazandıkları çünkü her eylem bir yaptırıma tekabül ediyor yani siz boş durduğunuzda da o zamanı boşa geçirdiğiniz için bir yaptırıma duyçar olabilirsiniz bu da tabii ki yani bunun ne olduğunu bilemez yani Allah'ın affı o yüzden çok istememiz gerekiyor Yarabbi, bilerek bilmeyerek yaptığımız yanlışlardan dolayı da bizi affetle diye dua ederiz işte böyle başlıyor Fatma hocanın yazısı. Kur'anla meşguliyet bir yolculuğa benzer demiş Hazreti Peygamber ve o günkü Kur'an yolculuğunda Aleimran suresinde Suresi'ndeymiş Fatma Bayram Hoca ve tabii ki yani kendi zaten hafız, ömür boyu sürekli Kur'an okumuştur ki Kur'an'ı anlatmış ama o ayet yıllardır okuduğu ayet. Ee, şey e, ilk defa bir nüansını keşfetmiş. Efendim ben Fatma Bayram Hoca katılacak diye bir şey söylemedim. Hatta e, yazıları okursanız kendi kendimizle yapacağımız sohbet dedi. Ve hatta bir arkadaş Bayram Hoca da katılacak mı dedi. Ben de hayır dedim. Dolayısıyla yani ben katılacak diye söylemediğim bir şeyden sorumlu tutulamam. Özellikle kendi kendimizle diye de konuyu Belirttim. Fatma Bayram Hoca katılamaz. Zaten hesabı yok. Yani neyden katılacak Fatma Bayram Hoca? Başkasının hesabıyla niye katılsın? Biz şeyin başında bu konuşmanın başında Fatma Bayram Hoca ile ilgili epey bir konuştuk. Oo, eğer şeyle dualarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda döner. Hesabını açar ve oradan hem derslerine hem yazılarına başlar Fatma Bayram Hoca. Şimdi gelelim Kur'an'la meşguliyette Fatma Bayram Hoca'nın yazdıkları kablerinde eğrilik olan kebirli insanlar sırf fitne çıkarmak için Kur'an'ın küçük bir bölümünü oluşturan müteşabihata dalarlar. Evet, müteşabihat olayı da çok enteresan. Hep insan gizem arar, böyle merak eder. Geleceğe dair yok şu harfte şu var, burada bu var. Yani onlarla ilgili bu müteşabihe doğru ediyorsanız. Ya da size müteşabihlerle alakalı böyle afaki bilinmeyen, çok önemli bir şey hatırlayacağım de size böyle bilgiler veriliyorsa hemen oradan kaçın. Çünkü müteşabih zaten adı üstünde. Kimsenin bilemeyeceği bilgisi verilmemiş şeyler. Bilgisi verilmemiş şeylerin okunup okunup size sunulması, tekrar tekrar gündeme getirilmesi orada bir başka menfaati açığa çıkartır. Sizin de kalbinize karartır. Dolayısıyla böyle ortamlardan, böyle e, bilgilerden kendinizi kurtarın. Daha şey e, sağlıklı, düzgün e, konuşan hocaları takip edin diyelim ve e, bugünü bitirelim. Evet Fatma Bayram hocanın son olarak da 16 Eylül 2020'de izzetle alakalı camiyle baş, başlayıp İzzet'le bunu e, editör belirliyor. Tabii Fatma Bayram Hoca da şey yapıyor, onay veriyor. Yani editör kendi çıkmıyor. O sonra düzenledikten sonra hocaya en son e, gönderiyorlar. O da onaylıyor. E, varsa başka e, sözleri ne yapılması gerektiğini. İşte en son e, tabii ki hocanın elinden de e, ya da kontrolünden de çıkıyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. O anlamda da hocanın da bilgisi tabii ki bilgisi dahilinde olan e, bir kitap e, bu İzzet bahsinde de e, İzzet bahsini üç kısma ayrılıyor Kur'an okurken Rabbimizin sebep ve sonuç açıklaması yaptığı yerler dikkatimi bilhassa çeker sebep ve sonuç ayetlerde bu, şu, şu nedenlerden dolayı şöyle oldu yani şöyle davrandılar sonu öyle oldu bunu böyle oldu diye açıklama bizzat ayette geçiyor. Buna dikkat cezbediyor. Diyor ki mesela üç kısa ayette Rabbimiz çok kıymetli bilgi. Doğrusu biz onların ileri geri söyledikleri kötü sözler yüzünden canının sıkıldığını, göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz. Hazreti Peygamberi Müşlikler böyle davranıyor ya. İşte gel şimdi de böyle insanlar artık yalan şey olmuş yani. Çok normal olmuş. Çok güzel yalan söylüyorlar, atıyorlar ortamda medyada görüyoruz işte. Fakat hakkı hakikate ait olan insanlar çok üzül tabii ki. Hazreti Peygamber'in göğsü daralıyor sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et. Hazreti Peygamber'e şey yapılıyor, yöntem gösteriliyor. Hamd ile Rabbini tesbih et, secde edenlerden ol. Gözlerden perdeyi kaldırıp her gerçeği ortaya çıkaracak ölüm sana gelip çatıncaya kadar ne zamana kadar böyle yapacaksın? Rabbini hamd ile tesbih edip secde edenlerden olma süren ne kadar? Ölüm sana gelip çatıncaya kadar da Rabbine kul Devam et. Ayetiyle de izzeti açıklıyor ve böylece biz de kitabımızı bitiriyoruz. Süremizi de bitirdik. Siz de her zaman olduğu gibi yine hiç soru sormadan bu konuyu bitirmiş olduk. Peki teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar, hayırlı günler. İnşallah bir salı, bir salı sohbetinde buluşuruz.